Gözlerimi kapatıp derin düşünüyorum hayalimde ruhumda bir delil görüyorum kalpleri temizleyen bakışlar önündeyim fakat buru ya değil bilmiyorum neredeyim Kalpleri temizleyen bakışlar önündeyim Fakat bu değil bilmiyorum neredeyim Bir teveccühle gaflet perdelerin gideren Bir tebessümle sonsuz seadetleri veren ilim irfan, keramet, harikalar menbaı bu dünya nazarında sanki örümcek ağı ilim irfan, keramet, harikalar, menbaı Bu dünya nazarında sanki örümcek ağı Aşıkları maşuka bu delil kavuşturmuş Onun ardından giden ebedi sultan olmuş her sözünde ruhlara abu hayat damlıyor. Her kelamı kalplerden pasları kaldırıyor. Her sözünde ruhlara abu hayat damlıyor. Her kelamı kalplerden pasları kaldırıyor. Yalnız bir arzusu var bir mahbu peşindedir. Tecelli ile yanan dağın ateşindedir Sohbeti ehli soffa huzuru andırıyor Dertlere deva olan ki dağıtıyor Sohbeti ehli soffa huzuru andırıyor Dertlere deva olan ki dağıtıyor İnsanların üstünü doğru yolun rehberi Hayat sırrını çözen ariflerin severi Güzellerin güzeli ruhların tek matlubu Değil mahlukun yalnız hâlıkın da mahbubu Güzellerin güzeli ruhların tek matlubu Değil mahlukun yalnız, hâlıkın da mahbubu. Yani Resulullah'ı gösteren aynadır bu, Hadiste bildirilen sıla sahibidir bu. İki bin dedi o varisi enbiya, Hürmeti için yarab, bizi ondan ayırma.